568. konu, Emir'in halka tepeden bakıp kapısını onlara kapatmasının yasaklanması, Hazreti Ömer'in Mısır'da kendisi için ev yeri olarak ayırtılan arsayı Müslümanlara pazar yeri yapması, am İbnül As Mısır'dan bir mektup yazarak Hazreti Ömer'e, biz senin için mescidin yanında bir ev yeri ayırdık, bu hususta emriniz nedir, diye sordu.